Bismillahirrahmanirrahim Konumuz Allah için sevmek Allah için buz etmek, Yani kızmak Bir kimse Bir kişiyi çok seviyorsa Onu sevenler de sever Ona kızanlara da Tabi kızar Mesela bir kişi Evladını tabi ki evladını sever Evladınızı sevenleri de ser hoşuna gider. Ama bir kimse evladına yan bakarsa, kötü gözle, ona tabi kızar. İşte, bir kimsenin imanı kuvvetlendikçe ve kişinin gönlünde Allah sevgisi güçlenince, bu kişi Allah-u Teala'yı sevdiği gibi, Allah'ı sevenleri, Allah'a yönelenleri sever. Tabi Allah'ı sevmeyenleri Allah senelerde sevmez. Allah tevhü bizlere Konya-ı Kerim'inde Zuhursu ayet 67'de esiniz billah, Bismillah El-Ekhillâhu yevm-i izin ilahür El-Ekhillâhu dostlar birbirini sevenler ahbaplar. Tabi bu dostu dünyadaki dostluk. Buradaki anlama geliyor. Yevme izin, o günde mahşer gününde hesap gününde vealluhum libaldün adif. Bazı için yani bunlar birbirine düşman olacaklar. Kimler? Dünya için Dünya yararı için e, nefis adına, e, şeytan adına kötü yolda birbirini sevenler, beraber günah işleyenler, burada dost olanlar, yarın tabi kıyamette mahşer gününde birbirine saldıracaklar, birbirini itham edecekler ve aradan düşmanlık başlayacak illel müttekin ancak müttekiler bunları birbirine orada düşme olmayacaklar onların dostlukları devam edecek dünyada bile bazı kişiler bir suç işlemek için bir araya gelirler üç beşli bir araya gelirler bir sürü işlerler sonra yakalanınca tabi her biri cezadan kurtulmak veyahut da az ceza almak için suçu birbirine atarlar dünyada bile. İşte artık böyle olacak. Dünyada bir araya gelenler, Allah isteyen edenler, birlikte alkol içenler, kumar oynayanlar, huş yapanlar, her türlü kötülüğü yapanlar, tabii mahşer gününde gerçeği görünce o cehennemi görünce birbirine karşı düşman olacaklar. Ancak müttekiler müttekiler Allah'tan cilişanüyü dünyadayken korkanlar Allah'ın cilişanı emrine itaat edenler ve Allah için birbirini seven dostlar dünyada. Yani bunların dostu sırf Allah için olanlar. Bunda bu da ki orada Mevlamız Ya ibadi ey kullarım Allah yapacak bunlara. La khufu aleykum min yevme ve la entüm tahzenin Mevlam buyuracak. E i̇ki kişi tabi daha çok da grup olabilir de Allah için birbirini sevince. Yalnız bu Allah için sevme konusu çok hassas bir denge üzerine olması gerekiyor. O kadar hassas bu konu, o kadar dengeli konu ki insan bunu kendi bazen fark edemez bile. Mesela aynı gruba dahil olanlar dünyada tabi bu dini grup olarak da aynı ekole dahil olanlar hatta aynı bir müşter bağlananlar sırf bundan dolayı bunları birbirini severlerse eğer başka grup olanı böyle sevmezlerse bu tabi Allah için olmuyor yine arkadaşlar. bu olmuyor bence. bunun tabi örnekleri de çok bunların dostluğu sevgileri Allah için olmadığı için dünyada bile devam etmiyor. Öyle kişiler tabi görülüyor ki aynı gruba dahiller sorarlığına bir bölünme oluyor. iki ayrılıyorlar veyahut da biri oradan çıkıyor başka bir gruba gidiyor bir şey gidiyor. Onu hemen o anda düşman belli Hiç İşte Allah için olmadığı tabii tabi bunlara mı oluyor. Eğer bir kimse Allah için birini seviyorsa, bunun tabi alameti var. Bu da şudur, bu Allah için sevdiği kişi, ki karışık, manevi karışık demektir. Ondan dünya açısından bir fayda görse, bu sevgisi artmayacak aslında. Eğer dünya açısından bir zarar da görse, bu sevgisi eksilmeyecek. Hatta Allah için sevdiği kişinin e, manevi olarak da bir kusuruna da görse onda yine soğumayacak, ona yardımcı olacak, onun daha iyi olmasını, çalışması gerekiyor. İşte Allah tarafı buyuracak mahşer gününde, Ya ibadi, Ey benim kullarım, vela buyuracak mahşerde, Allah için birbirini sevenlere, La havfün, Aleykümün yevime. Bugün sizlere korku yok böyle buyuracak. Mahşe gününün en dehşetli anı korku, korku. Kalbinden fırlayıp mahşede toplanan insanlar. O kızın güneşin altında beyinleri kaynarken, ayakları tabandan yanarken... Cehlere kuyu dile sarkarken ortaya cehenneme getirilecek, cehennem ateşini saçma başlayınca korkunç bir an olacak. Tabii kimse kendine güvenemiyor o anda, ne olacağını bilemiyor kimse böyle. İşte öyle korkulu bir anda, ki mevlam Allah için birbirini sevenlere, ey benim kullarım, yani benim işime la bir birbirinizi seven kullarım size bugün korku yok korkmayın yani hesabınızda öyle pek çetin olmayacak size cehennem yok Vela en entüm tahzenün ve sizler mahzunda olmayınız size hüzün yok veden buyuracak korku tabi geleceğinle hesaptan cehennemden korku ve mahzun hüzün duymada bu da dünyadaki geçen hayatından ay ah, yapamadı üzülmeyiniz. <designation> Ellezine âme bir ayatına ve kânu müslümin. Bu müttakiler kullar nasıl kullar insanlar bunlar Ellezine bunlar öyle müttakiler ki Allah sevenler sebendir âme bir ayatına ayetlerimize. İman ettiler, Allah buyuruyor. Allah indirdiği ayetlere kone kerime. Allah'ın her emine, Allah'ın her bildirileceğine inandılar. Ve ki ı müslümin ihlasla İslam'a sarıldılar. Ve imanın gereğini de yaşadılar. Önce tabi inanmak, iman etmeye gerekiyor. Allah'ın emirleriyle şanlıyor, işte namaz farzdır, oruç farzdır, zekat farzdır, hac farzdır, işte alükül haramdır, şu haramdır, şu gün hatır diye Allah'ın bildiği ayetlerine iman gerekiyor. Ondan sonra da imanın doğrultusunda gereğini yapmak, İslam yaşamak. Onlara şöyle buyurulacak mahşerde Üdü cennete Buyurun cennete girin diyecek onlara. Yani bunlar saat köprüsünde yanmadan, cenneme düşmeden, hiç korku çekmeden bunlara öyle buyuracak, Üdül cennete buyurun cennete giriniz diyecek. En tüm esvâcukim, siz ve eşleriniz zevcilerinizle ben buyuracak. Bir kimsenin tabi dünyadaki eşi, hanımı, zevcisi de tabi kadınsa, onun tabi zevci kocası da Allah'ın izniyle imanlı ölürse, ölürse inşallah güya fazla olmazsa Rab onlara da eşlerini bağışlayacak. Tuhberun çok sevinçli olarak neşe ile Yüzleri gülümseyerek, yüzleri nur gibi parlayarak cennete girecekler bunlar. Böyle girecekler. İşte demek ki dünyada Allah'tan korkmak üzere şanlıyor. Allah'a eşleştirmişsin birbirini sevmesi insanların. Şimdi inşallah dikkati şeref bakalım inşallah. Allah'a eşleştirmişsin sevmenlerin durumları. Peygamberimizin buyurduğu bir hadis şerifte, hadis şerif bu harde müştemiade şerifte, buyuruyorlar şamazet, Peygamberim buyuruyorlar şamazetleri, yedi kişi, yedi sınıf, yedi bölük insan, bunlar mahşi yerinde, güneş altında yanmadan, arşın gölgesinde bekleyecekler. Bunun tabii yedi saymayacağım. İşte bu yedi gruptan biri de. Kimler bunlarda? da? iki kişi. Ki Tehabba fillahi Bunları birbirlerini Sırf Allah için Sevdiler. Yani burada Tabi İncilik var burada. Sırf Allah için sevdiler. Başka amaçları Yok. Ayrı grupta olsa Şeyhleri ayrı da olsa ayrı camide namazı kısalar bunlar ama madem ki ikisi Allah yolunda haramdan sakınıyorlar günahdan kaçınıyorlar ibadetini yapıyorlar ikisi de Allah yolunda olduğu için demek ki iki kişi birbirlerini Allah için sevdiler icitteme'e aleyh Allah sevgisiyle bir araya gelirler otururlar, konuşurlar, muhabbet ettiler ve teferruk aley, yine Allah sevgisi buna sabit kalarak ayıldılar. İşte bir kimse böyle dünyada Allah için severse birisini Allah için böyle karışık olursa demek ki bunlar mahşe yerinde güneş altında beklemeyecekler. Ars'ın gölgesinde, oradan elhamdülillah gölgelenecekler. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hazretleri Müslim'de, allah Teala buca kıyamet gününde, eynel mütehabbune bir celali, hadise kutsi yani bu, Peygamber bunu bize naklediyor, Allah-u Teala buca kıyamet gününde, eynel mütehabbune bir celali, benim celalım hakkıysun. Birbirin sevenden nerede bunlar? Allah bilircek mahşerde. Elime uzillüm fi zilli, yeme la zille, ille Ve onlara. Şimdi tabii iki kişiye, tabii iki grup da olabilir bunlar böylece. Çok olabilir. İşte demek ki karşılıklı insanlar eğer sırf Allah için birbirini severlerse Allah bundan tabi çok razı oluyor. Allah'ın hoşuna gidiyor bu. Niçin? Başka amaçları yok, çıkarları yok, hiçbir art niyetleri yok, işleri bir, kalpleri bir, gönülleri bir, dilleri bir. Allah için birbirini seviyorlar, Allah için bir araya geliyorlar, Allah için oturup konuşuyorlar, birbirlerine Allah yolunda yardımcı oluyorlar ama. Böyle. Yani şöyle yapalım, böyle yapalım, bak ben şeye duydum, ben böyle okudum gibi yardımcı olmaları. Allah ta bunlara buyuracak ki, nerede benim için sevişenler, benim sevenler? mi <gülüyor> اُلُلُّهُمْ filzilliye. Onlara bugün gölge mi Mevla buyuruyor. Yani burada gölge himaye, koruma mı alacağım Mevla buyuruyor. Bunlar mahşerde özür olarak Allah-u Teala'nın korunmasına olacaklar mahşerde. Hazreti Muaz buyuruyor. Muaz bin Cemil Hazretiyle buyuruyor. Peygamber'i işittim diyor. Ali Samadateri'nden Allah tanıştığına buyuruyor. Kudüsü adı işte. El-Mutabbune Fi Celali Benim Celalim hakkışın Allah buyuruyor. Birbirini sevenler. Lehum menâ Onların eşliği vahşerde minberler, minber tahtlar kurulacak. Tabi nasıl oca bu tahtlar? büyüklüğünü bilemiyoruz tabi fakat bununla tabi ağaçlar olmayacak da kereseden min nurin nurdan olacak yani nurdan nurdan tahtlar minberler kurulacak işte dünyada Allah için birbirini sevenler gerçek müminler mahşe günü onlar üst oturacaklar Yağbütühüm nebiyün ve şühada. Allah hasen sevenler nurdan tahtaj oturunca tabii nur kesilecekler, her nur olacaklar. O kadar ruhsa feyizlercek alacaklar. Bunları gören peygamberler, şehitler bile bunlara gıpta edecekler. Tabii peygamberlerin makam bunlar üstün, üstün makamları. Fakat bunların da makamları o kadar güzel olduğu için yani peygamber şeyhler tabi sevinecekler bunlara kıpkı edecekler. Tabiinden bir zat vardır. Ebu İdris El Havlani Hazretleri. Havlani yani Şam'ın bir kalesidir, köydür. Uzaz buyuruyor kendi tabiinden. Yani Peygamberimizi görememiş ama sahabe erişen kişilere tabi deniyor. Hatta bu çok menkıbeleri vardır. açık keramet sahibi de kendisi. Uzaz buyuruyor. ilk defa Şam'a gittim diyor. Şam mescidine gittim diyor. Şam mescidine gittim. Diyor. Bakıyor bu Şam mescidin camisine yani gidince bakıyor bir yığın to halk toplanmışlar, halka olmuşlar, çok büyük kalabalık. bu da merak ediyor. Acaba ne var? Niye toplanmışlar diye gide bakıyor. Bir kişi oturuyor. Şöyle genç, henüz yaşlanıp pek yaşlı değil. Fakat çok güler yüzlü, böyle çok sevimli, sempatik, nurlu bir kişi. Ona göre seviniyor. Halk ona bir şeyler soruyorlar, ona cevap veriyor. Bu da merak ediyor. E, men huve, e, kim bu zat? Diyor. Herkes buna tep ediyorlar, herkes ona bir şey vermek istiyorlar. Kim bu? Diyorlar ki, o Peygamber'in sahabelerinden Hazreti Muaz bin Cebe diyorlar. E, Tabi'in hazretleri yani Peygamberimize göremeyenler tabii sahabe gören tabiin deniyor. Bu tabiin hazratları Peygamberimizin dönemine çok yakın kişiler. Şu hayata el Peygamber zamanında hayattaydılar. Kimin çocuktu, kimin şu buydu. Hatta kimin biraz yaşlı olmakla beraber iman ettiği halde Peygamberimize görmeden ama nasip olmamış iman etmişler, gevşek durmuş peygamberimizi görememiş. Bu peygamberimizi göremeyenler peygamber vefatını duyunca hepsi yandı bunlar, yandılar, yandı bunlar. Bunlarla başlasan kıyamet kutu başlarına pişmanlık böyle. Dedi Ahmet bunlarda böyle. Kendi kendi yemek için, için kendine işe. Dedi ben Resulullah'ı hayatta göremedim diye yapabilecek. Işte. Göremedim diye Bunlar Peygamberimizin sevgisini sahabe aradılar böyle. Yani Peygamber'i gören gözler, Peygamber'e sahabe bulunanlar, Peygamber'e yaşayan sahabeler ona yöneldiler. Nerede bir sahabe gördükleri zaman hemen sahabe tarafını çevrelere otururlar, otururlardı. Bütün gözleri sahabelerin yüzünde, ondan bir şey duymayın çıkmardı. Bu Ebu İdris Havden Hazretleri de Hazım Muaz bin Cebel'in peygamberimizin sahabelerinin olduğunu duyunca yani özellikle Hazım Muaz bin Cebel Hazretleri Peygamberimizin çok sevdiği bir kişidir. Kendisi eee haramı bilenlerin başta o gelir sahabeler arasında. Hey'in baş özelliği özel bir sahabelerin. Bu kişi şöyle diyor kendine, kendine ben de inşallah diyor yarın sabah namazına çok erkenden gideyim mescide mescide de içeride kapıda hasım Muaz Cem'in gelmesine bekleyeyim onunla özel bir görüşeyim diyor. Yani ona kendisi sevdiğimi söyleyeceğim diyor. Bu zat ertesi sabahı erkence mescide gidiyor ama bir de bakıyor ki Hazrı Muaz bin Cem Hazretleri Ondan önce meclise gitmiş, namaz kılıyor. Hazreti Muad bin Cebil'in namazı da e, çok uzun namaz kılıyor. Yani kıraatı uzun olur çok böylece. Bazen sabah bir rekatında Bakarasız sözü böylece. Yani Kuran-ı Kerim'e doyamayan bir zat böyle. O Kuran'daki halaveti, manevi tadı alan Kuran. Kur'an'daki esrara vakıf olan Kur'an'daki mani feyizleri için göndere sindiren öyle Allah kelamını aşık olan bizzat kendisi ve hatta Peygamberimiz onu Yemine göndermişti. Hayattan Peygamberimiz Yemine göndermişti vali olarak. E, tabi o zaman valilere hem de imam oluyorlardı. Namaz kılıyorlardı. as Muaz bin Cebel Hazretleri e, namaza doymuyor. Kur'an'a doymuyor, yanmış öle kişi. Yeni Müslümanlara bazıları onu ayak uyduramadılar. On üç kere geldi, prekamzi geldi, çi geldiler. İşte bu da diyor, ben diyor meclisle gittim, ondan evvel gideyim, onu kapıda bekleyeyim. Niyetle gittim, ama hası muaz, ben devreye gitmiş işe namaz kılıyor oturup onun namazı bekliyor. hep oturuyor. Hasım ı muhas, selam arttır, yana gidiyor. Önce selam veriyor. Süme kulü Hasr-ı Muaz'a şöyle diyor. Ya Muaz Vallahi inni lehubbüke lillahi. Aynen bunu söylüyor. Süme kul diyor. Önce selam verdim sonra şunu söyledim diyor. Vallahi, Allah'ım ederim ki, ini ben leuhibuke dillahi. Ben seni sırf Allah için seviyorum diyor. Sevmiş Allah sevmiş. Fakale muhas, hazı muasher diyor. Allahı, bu da yani teşekkür İki kemza burada da e, Allah anlamında Allahı, sen beni gerçekten Allah için mi sevdin? Bakın demek ki Allah için sevmek öyle kolay bir şey değil bakınız. Asr-ı bin Cebel gibi büyük bir sahabe büyük bir sahabe kendisine seni Allah için seviyorum diyen bir kişiye bunu soruyor bak. Fekale Allah'ı sen beni Allah için mi sevdin? Yani dikkati çekiyor oraya. Bunun kalamadığını söylüyor. Hüküti Allah'ı. Ben cevap verdim diye. Evet. Yağmaz. Allah için sevdim. Höküle. Allah'ı. Tekrar yine bana sor diyor. Allah için sevdin? Tekrar bana sordum. Kuyltü Allah'ı. Evet dedim diye tekrar. Ben size Allah için sevdim. Tabi bu kişi de tabiin Kendisi de gerçekten de çok muhterem mübaraklık kendisi de, tabi iç dışı bir bunların birileri. evet Allah'ı sevdim diyor. Hasım ağabey bunu tutuyor kenara cübresinden kendini çekip oturtuyor. Fakala, sonra bunu şöyle diyor, ebi şir, o halde sevin, müjdeler olsun sana, sana bir haber vereyim diyor ben diyor, Resulullah'a işittim ki diyor, Hasimah tabi sahabe, ben de işittim peygamberimizden, Ali i Hamzatlerinden, Yekulü Peygamber şöyle demişti, Allah Ta'ala buyurdu ki, vecebet mehabbeti, limtahabbine fiyye. Hasım bunu işte şöyle müjde veriyor, Allah Ta'ala Hazretleri buyurdu ki diyor, kutsal içerisinde, vecebet mehabbeti, Allah tabi buyuruyor diyor? Vecebet muhabbeti. Benim de muhabbetim sevgin vacip oldu. Yani kesin oldu. Kimlere? Lilmitahab bine fiyye. Sır benim için, sır benim için birbirini sevenleri sevmek artık bana da gerekli meblağ buyuruyor. Ben ona şeydim bela buyuruyor. Kardeşi. Yani bu da artık taakkuti kesinleşti benim için bir yere gidip oturanlar, benim için birbirini ziyaret edenler, buyuruyor. has buna bu şekilde buyuruyor. Demek ki, kim ki Allah için birbirini sevelerse Allah da buyuruyor, benim de onlara karşı sevgi muhabbetim, artık gerekli vacip oldu Mevlam buyuruyor. Tabi allah Teala bir şey üzerinde altı ay bir şey vacip olmuyor. Yani bu demek ki bu şekilde otomatikman Allah da onları sevmiş oluyor. Peki bir de şöyle olabiliyor. Mesela bir kimse bir kişi Allah için seviyor. Uzakta ama ismini duymuş, işte karşıdan görmüş, kendisine bundan bazı olayları anlatmış kendisine. Hatta daha önceki dönemde yaşamış. Yaşamış. Bir kimse böyle bir Allah seviyor. Bunu ne olacak bunlar da? Buyur ya Resulullah bunun hakkında da Aleyhisselam Hazretleri rev enne abdeyni Sebafil Lahiye, birbirini Allah için seven iki kul, iki kişi. Ehaduma vel ve bil bilmağrıbe. Bunların biri maşıkta, doğuda olsa, biri mağrıpta batta olsa. Yani biri dünyanın bir ucunda, dünyanın bir ucunda olsa. E, tabi eskiden e, telefon da yoktu böyle haberleşme imkanları da yoktu. Ama bir kimse duymuş, görmüş görmemiş demek iki kişi, biri doğuda, biri batta olsa, bunlar birbirleri Allah için sevmişlerse, dünyada bunları görüşyememesleri bile, cema beniyma e yemin kıyameti. Allah taala kâmadık onu hepsini bir getirecek mahşerde, getirecek. Ya kul hazelcisi kün te bu ki mevlam hangi daha çok sevmişse onu şey bulacak. İşte bu benim sevdiğim kişi bu böyle Yani kişi yani bunu görmemişse bile, ya tanımıyorsa bile ona mevlam böylecek. Ey benim kulum sen bunu beğenmişsin, sevmişsin. İşte sevdiğin kişi bulacak bana gösterecek bana işte. Bunun için demek ki mesela şimdi günümüze de e, önce yaşayan evliyaları, e, sahabeleri, tabiini, tebe tabiini böyle müşrihleri, büyükleri böyle e, seversek tabi Allah için gönlünü seversek işte Rabbim onları bize inşallah mahşerini gösterecek. Allah işte bulacak ey kolum, bak sen bunu Allah benim için seviyordun işte bu dirsek, dirsek Mevla'mın Feneri. bir de bir kimse Allah için beni seviyorsa ona bunu söylemesi gerekir mi, gerekmez mi acaba? On Enes'in radiyel anı has Enes'ten rivayet ediliyor Enler hüjülün kanı, enleri bi Ali sır alisatı veselam. Haznes buyuruyor, bir kişi peygamberde oturuyordu buyuruyor. Fener hüjülün bir kişi peygamberde oturuyordu. O anda bir kişi oradan geçti. Fakale dedi ki, o geçen değil de. Peygamberin oturan kişiydi ki Peygamberimize yarosülallah, ey Allahın resulü. İnnele haza ben şu kişiyi seviyorum dedim benize. Tekrarlayın. Haz seniz hadisleri bize bildiriyor. Peygamberinler bir kişi oturuyormuş belli. Otururken peygamberle beraber bir kişi geçiyor. O kişi diyor ki. Peygamberimize yarısı yolla ben şu kişiyi Allah için seviyorum diyor böylece. Fakar İbnelü Süsüstelam e alem ona peki sen onu Allah için sevdiğini bildin mi haber var mı haberdi muana? Kallela hayır demedi haşiyallah kalle e alem hü git ona bildir Peygamber biliyordu. Falehi kahu o kişi kalktı peygamadan sevdiği kişinin karşısından gitti. Ona yaklaştı, Fekala. Dedi ki o kişiye binni übüke fillahi. Ben seni Allah için seviyorum dedi. Haber verdi. İşte demek ki gerekiyor. Eğer bir kimse bir Müslüman kardeşini Allah için gerçekten sevebiliyorsa tabi kişi gönlüne bakacak. E, ihlaslı olacak, samimi olacak, iç içten bir olacak. Kişi bu şekilde Allah için kimseyi seviyorsa eğer imkanı varsa o kişi yanına gidecek, ona görüşecek onu haber verecek ben Allah'ı seviyorum diyecek. Fekale bu kişi o kişiye ben Allah'ı seviyorum deyince o cevap dedi ki cevaben Allah'tan seni sevsin buyurdu bak. Ben seni Allah için seviyorum deyince şöyle cevap verdi. Allah da seni sevsin. Öyle Allah ki cezalim. Sen beni o Allah için sevdin. O sevdin. Allah da seni sevsin diye o da cevap verdi. Allah için yani faziletleri gerçekten o kadar çok ki o kadar çok ki bunlar böylece bir adı şerifte Peygamber Şerif Aleyhisselam Hazretleri, mahşer günü hesaplar başlayınca bir kişinin sevabı biraz 90 gelecek mahşereden mizan deniyor. Mizan, vezin, tartı demektir. Bir terazi anlamına geliyor. Mahşereden mizan kurulacak. Ama tabi bu mizan, o terazi nasıl bir şey onu bilemiyoruz tabi. Yani nurdan mı, şuradan mı, buradan nasıl olacak bilemiyoruz onları tabi. Yalnız o günün vezin haktır mevla buyuruyor. Kurulacak. İşte o mizanda yani terazide Günah ve sevap tartılacak. E, sevaplar güzel bir nur şeklinde olacaklar. E, nasıl ki dünyada bazı madde daha ağırlıyor bazı maddeler. Mesela alüminyum o da metal ama hafif oluyor. Hatta atomların numarası vardır. Atom numarası vardır ki ona göre ağırlıkları atomların ağırlıkları da vardır. Yani dünyada madde bile kimi daha ağır, daha ağır, daha ağır. Kim mahvoluyor böyle şey? Mesela bir şey vardır. Bazen yani çocuklar arasında konuşuyorlar. E, bir kilo demir mi ağır, bir kilo pamuk mu ağır Tam Bir kilo demir küçük bir parça oluyor. Ama bir kilo pamuk kocaman bir parça doldurur tabii. Şimdi dünyada bu şekilde olduğu gibi ahiretteki mizanda da bazı sevaplar çok ağır olacak. Yani kişi dünyada o yaptığı ibadetini, güzel amelini, salih amelini ne kadar Allah için ihlas yapmışsa, candan isteye isteye öyle özel yapmışsa, ne kadar tabi bilinç yapmışsa, o kadar hem büyüyecek hem ağır olacak, sevapları olacak, konacak işte bir kişi ki örnek olarak bunu haber veriyor. Örnek olarak bir kişinin günahı sabzatlanınca sevabı biraz 90'ın gelecek. Tabi cennete giremiyor. cennete giremiyor. Bu kişi tabi pişman. Kendi kendini yiyor böyle. Ah! Dünyada biraz da yapsaydım böyle biraz daha namaz kılsaydım, biraz daha okusaydım, biraz daha bir şey yapsaydım böyle. Ah, çekiyor ama tabi zaman geri getirilemiyor. Zaman geri getiremiyor tabi. Orada fayda vermiyor. Bu kişi artık şaşkın mazayette, çılgın gibi oluyor. Olacak şöyle şey allah Teala, Ya Rabbi, ne olur Rabbim? Sen ı Rahim'sin Rabbim. Bana müsaade et, izin ver Rabbim benim annem var, babam vardı dünyadayken, i̇şte evlatlarım var, kardeşlerim vardı, onlara gideyim, onlardan azar azar sevap dileneyim. Onlar beni boş yermezler. Ne durmuyor Ya Rabbi, Mevlam burada olur, sevap kim verse versin sana burada olur. Ama kendi sevapı da kazanamazsın. Bu kişi tabi doğru, mahşere dolaşıyor, önce annesine arıyor, annesini buluyor. Ama böyle kitsin gözüyle bakıyor, annesi buna sevap veriyor diye. Anne, anne diyor annesine. Anneciğim, anneciğim. Hiç annesine bakmıyor galiba. Annesi böyle korku içerisinde. Annesi ayette böyle. Çünkü mahşer korku içerisinde. Annesi yüzüne bakmıyor. Anneciğim, mes evladınım, planım işte. Anneciğim sen beni doğurduğun sen beni karnına taşıdın, bana süt verdin anneciğim. Beni kucağına taşıdın anneciğim, anneciğim. Bana baktın, benim için canını verdin sen dünyada anneciğim. Yemeden bana yedirdin. Anneciğim ne olur? Bana biraz sefer anneciğim. Al sefer. Annesi, yiğit, yüzüne bakan bir korkudan. Yavrum. Anadolu evlat dünyadaymış. Ember. Bak burada cihenem ortaya getirildi ben cehneye dayanamam. Nasıl orada? Nefsi nefsi diyor. Anneti zere vermiyor. Tabi muazzam şok oluyor. Yavru, anası Nasıl bunu yaptın bunu nefesce? Böyle bir şey beklemiyordu. Babasına gidecek. Babacığım aynı şekilde. Evladı, oğlu, kızı, kardeşleri kimse yüzüne bakmıyorlar. Bizlere veremiyorlar. Biz ne olacağız derken? nefsi, nevsi orada. Artık ümidini yitirmiş e, cehme yanak girip yanacak günahı bitinceye kadar tabi. Gayet bitkin bir halde, perişan bir halde gider ki doğru Allah için sevdiği bir din kardeşi varmış onun hayatta. O bunu görüyor. Hemen bağırıyor kardeşim, kardeşim filan filan bakıyor o kardeşi. ne oldu sana senin çok bitkin gördüm onun hesabda daha gelmeye başlamamışlar ah kardeşim az bir hesabım 90 kaldım anneyim babam hepsini dolaştım dilendim yalvardım bana bizler hesabı kimse vermediler şimdi artık çaresiz cehenneme gireceğim yanacağım o günahlarım için diyor ki Allah için bunu seviyordum ah karıştım niye bana gelmedin mesela Allah için bunu seviyordum bu sevgim devam ediyor gene. Ve Allah için yine seni seviyorum. Senin yanmana ben dayanamam ki karşı kardeşe bakınız. Ben ise Allah için sevdiğim için senin yanmana ben dayanamam diyor. Ne kadar eşliğe var, şu kadar eşliğe sahabım var. Al. Fazlasıyla veriyor. Git diyor, kurtul. Sen yeter ki yanma diyor. Ve Allah seni seviyorum diyor. Tabi alıyor hesapları. Gayet sevinçli artık. Bir sana geliyor sevapları ağır geliyor. Meyla Ayrı bakalım. Felekün fi cennet. Uyurup ayrılıyor. Arkadaşlar. Ayrılıyor ama biraz sonra bunun aklına geliyor şimdi. Dünyada Allah için sevdiği o Müslüman kardeşi buna sevilen bir kısmını verdi. Tamam bu kendini kurtardı şu anda. Cennet fıkrası ayrıldı ayrıldı. Ama o Allah'ın sevdiği kardeşi sevabını buna vermek verilen dolayı ya onun sevabı yetmezse onun sevabı da noksan gelirse o cenneme edecek. Şey düşünüyor ki. Gönlüne bakıyor. Yine Allah'ın karışını seviyor. Bakıyor. Ben diyor, cennet nimetler işlerini yaşarken Cehennet köşkünde yasını yatarken, eşimle bir yerde yatarken, yiyip pişerken o benim Allah'ın selim karışım diyor, ateşe girecek diyor. Zekum acını yiyecek böyle. O akan irin kanları ateşten, kaynayan irin kanları içecek suyunu şey onları diyor. Hayır ben onu dayanamayacağım böyle diyor. O yanacağına ben yanayım diyor. Böylece. Oradan çıkıyor, Melekler diyorlar. Ne diyorsun? Melekler tabi durmalar söyleyince bu da bana Mevla meleklere soruyor Rabbim şimdi. Tabi Allah' hoşuna gidiyor şimdi şey bu durumun kardeşim. Mevla meleklere soracak. Meleklerim, neye çıkıyor kulum buradan? Ya Rabbi işte böyle böyle. Al, senin için sevdiğin kardeşlerinin yanılmasına gönül razı olmuyor. Ya cennet nimetini ben yaşayamam diyor kardeşler. O zaman bucek Allah Teala ikisine de, ey benim müttaki kullarım, sizler birbirinizi sırf benim için sevdiniz. Yani beni sevdiğiniz için birbirinizi sevdiniz, benim için bir araya geldiniz, uğraştınız, çabaladınız ama fazla yapamadınız, yapamadınız. Şu anda yine birbirinizi seviyorsunuz, ben de sizi seveyim bucek mevlam. İkinize bağış affettim, İkisi de bunların af olacaklar, elam cehette girecekler İşte demek ki böyle Allah için sevmek, Allah için sevmek, tabii bu Allah için bu sevmen tabii e, alametleri var ama bunlar da var. Yani bu Allah için beni sevenler bir araya geldikleri zaman mutlaka bunların muhabbetleri böyle sohbetleri, öyle fazla yemek, içmek falan değil. Böyle şey. Öyle kahkaha mahaka eğlenmek değil bunun amaçları. Böyle şey. Fazla bunlar, dünyada konuşmazlar bunlar. böyle. Birbirlerini hep Allah yolunda. Allah yolunda. işler ben şeyleri duydum, ben şeyleri okudum, i̇şte şöyle yapalım, öyle yapalım. Sonra birbirinin kusurunu görünce de onları birbirine söyler. Bak kardeşim be. Sen şunu şöyle bilsin ya, mesela öyle diyelim, e, namazın bir acili kılıyor. Bak karışım, sen namazın çok acili kılıyorsun böyle. E, namazın tabi tadili erkeni var. E, secdenin bir rükunun, bunların kıyamı, karartan biri bir usulü kuralları var bunların böylece. Bu şekilde bunların birbirine söylemesi gerekiyor böyle. Yanlışlarını, kusurlarını mesela biri fazla televize merak O pis filmleri şunlara bunlar artık böyle kendine kaptırmış. Onu tabii kurtaracak oradan verilecekler bunlar. Ve bunlar birbirine darılmayacaklar ama. Tabi buna sevinecekler bunlar. Allah'a işin olunca genişleniyor. Şimdi tabi dinimizde, dinimizde bu gerçekten bir makamdır bu böyle. dinimizde. Yani bir kişinin Dünyada imanlık inancı kuvvetlenmişse kişi Allah Teala'yı sevmişse Allah sevenleri sever. Allah yoluna giden gerçek müminleri Müslümanları sever. Gönlü sever böyle. Hatta mesela bir erkek bir hanımı sever. Ama Allah için böyle tabi Allah için böylece mesela hanımı görür, karşıdan görür ki hanımı bakar. Ne kadar güzel böyle tesettürü, ahlakı, her şeylere bele Allah yolu orasıyı sever. Tabii kadına bir erkeğe karşıdan, yani böylece, Allah yolu onu sevebilir ki rabiatına hasan bahsetleri gibi birini sevebilir bunlarda. Şimdi Allah yolu'nun sevmek olduğu gibi yine dinimizde Allah için buz etmek de var şimdi. Allah için kızmak da var bir şey. Yani bizim inandığımız sevdiğimiz, yüce Mevlamız'a istiyah edenler var. Asli gelenler var. Karşı gelenler var. Tanımayanlar var. E bunlar sevilmez. Bunlar sevilmez. Bunlara da Allah kızma gerekiyor bunlara da. Bu dinimizin bir kuralıdır. Bir an şey okuyormuşlar bu konu inşallah. Buraya ya Peygamber Aleyhisselatü Vezir Hazretleri Men ehabbelillahih Bir kimse Allah için birini seversen ve evgallahu yine Allah için birine kızarsa, buz dersler bakınız. İkisi eşit anlamaya geliyor. Aynen böyle. Men ehabbelillahi ve evgallahu Birini Allah için seviyor. Allah yolunu diye seviyor. O güzel mevlaya kulluk ediyor diye seviyor. Allah'ı seviyor. Öbüne de bir zararı yok dünya böyle. Onunla bir ilişkisi yok. Bir çıkarı bir şey yok. Kendisi. Diğerine de Allah için kızıyor böyle. Allah için kızarsın. Ve e'ata lillahi. Ve kişi verir ki Allah için verirse. Ve mena lillahi. Ve Allah için vermezse. Verme. Mesela bir sana bir itkam edecek, bir şey verecek. Ama onda güneş yiyecek. Ondan Allah'a şey vermiyor. Fekadistek melel imanı. İşte bu imanı tam kamil olur. gerçi imana kavuşmuş olur. Yani bu olmadan kişi tam imana kavuşmuş olmuyor. İşte öyle kişiler var. Allah yolunda, din yolunda İslam yolunda, Kur'an yolunda Allah'a çalışıyor, dine çalışıyor, Kona Kerim'e çalışıyor. İbadetini düzgün yapmaya, her şeyi yapmaya çalışıyor. E ona kısa kısa biliyor mesela. Neden? efendim başa gruptu o. O değil. Ya onların görüşünü uymuyor. Uymayabilir senin görüşün Şimdi senin görüşün başka olabilir böylece. Ama bu kişi elhamla İslam'ın kesine kabullenmiş, fazlanı yaşıyor, haramdan sakınıyorsa, nedir bu? Allah'ın da bir gerçek mümindir. Bunu sevmek gerek yok. Buna kızan, tabi imana zarar veriyor. Buna kızan böylece. Yine, öbür tarafta, Allah isten eden, hatta öyle kişiler var ki, mesela kendi grubundan, İslam tam yaşamıyor ama. Ama o, grubu, o gruba geliyor, onlara birleşiyor, onlara görüşüyor, şey yapıyor. Ee, belki namazını bir tam kılmıyor aksatıyor icabında. İslam tam yaşamıyor, tekvar yaşamıyor. Diğer daha İslam yaşayan kişi sevemiyor. Onu seviyor. Bu da Allah için şey olmalı muhteşemler. olmaz. Bunun için demek ki Allah yaşını sevmek de var, Allah yaşını kızma buz de var bu ikisi olursa iman tekmil olur. Bir hada buraya de buyuruyor Hazretleri sizden biriniz bir münker gördüğü zaman münker yani İslam'ın kabul etmediği bir kötülük gördüğü zaman onu eli zelsin, eliyle yani kuvvet yüzdesin bir şey Mesela bir kimse bir haram işlediğini görüyor, günah işlendiğini görüyor. Ne yapacak? Eğer bu kişi onda yetkili ise, yetkili ise ile, yani güçle bunu engelleyecek. E mesela şu evladı bakıyor uyuşturucu bağımlısı olmaya çalışıcık, hap işiyor, tiner işiyor. Şunlara bunları, bunları babası secdi, annesi secdi ne yapacak, ya münker bir iş günah bir iş işliyor işliyor, evladı bu işi şey yapıyor, ya da karışı bunu yapıyor ne yapacak kişi burada, tabu bu sözde olmuyorsa eliyle böyle, güçle, kuvvetle bunu engellemek gerekiyor, böyle. gerekiyor tabi bunun yanında mesela başka yabancılara karşı tabi kişi bu gücünü kullanamaz ama yetkililer var mesela, polis bugün mesela ne var? Zorla bir kişiyi haramış, yani haram değil de, yani kanla. Karşı gelen bir kişiyi polis mesela zorla engelleyebiliyor böylece. İkincisi, dil ile peygamberi. Fil-le-miyest-e-ti Sizden biriniz bir münker gördüğü zaman gördüğü zaman eğer gücüyle onu engellemekten aciz ise, yapamıyorsa bunu, o zaman buna diliyle söylemesi gerekiyor. Gerekli, diliyle söylemesi gerekiyor. İşte bak bak bu yaptığın senin haramdır, günahdır, Allah bunu haram kılmıştır, maaşı günü, hesap günü vardır, bu yaptığın yanında kanlayacak, Allah bunu büyük bir gün mutlaka sana soracak gerekiyor, tabi bu arada zalim, mazlum konumda başlıyor burada mesela bir kişi zulüm ediliyor, yolda dövülü bir kişi mesela kişi, masum kişi, garip kişi e, aciz kişi bunu zorla dövüyorlar ya da kalkbaçlar mesela işte parasını zor almaya çalışıyorlar, bir şey yapmaya çalışıyorlar tabi bunu gören kişi ne yapacak gören kişiler eğer güçleri yetiyorsa, polis risk yetkiliseler, burada mutlaka güç ile bunu engelleyecekler. Ama e, güçleri yetmiyor buna. Mesela şahsen ben böyle bir şey görsem, tabi buna, e, gücüm yetmez tabi. Ne gerekiyor ama anda? Hiç olmazsa, dil ile ona söylemek gerekiyor ama. Bak yapmayın bakın, günahtırı bak, dö dövmeyin zavallı mesela, işte almayın malını, çarpmayın parasını, söylemek gerekiyor bakınız vallaha bu şekilde işte. tabunun gibi diye haramlar da mesela kişinin kızı e, babası annesi kızıma örtün diyorlar bak Allah emri diyorlar bir anne baba evladının sağlığını düşünmesi gerektiği gibi bir de insanın tabi ebedi sağlığı da var ama ya o da var muhtemelen mesela kişinin çocuğu e, okula giderken kalkıp da eğer sabahtan buzdolabından çıkan bir soğuk meşgul içerse vastalanacak tabii Grip olacak, boğaz olacak, şubu olacak. İnsan ne yapar? Evladını tembih eder. Sakın yavrum ha! Sakın da soğuk şey içme! Şey Zanı maddi alma! Şunu şöyle yapma! İcabına zorlar kişi bunu. Baskı yapar kişi yapar böylece. E evladının dünya sağlığını korumak için insan nasıl çırpması gerekiyor? İcahabında sesinin tonu yükseltmesi gerekiyorsa, tabii bu günah konusunda olması gerekiyor sevgili karış ya. ya ne yazık ki, ne yolaştığını efendim işte karışma diyorlar. Nasıl karışmazsın ki? Nasıl karışmasın ki bence? Ya senin kız Allah'ı korusun kötü yola giderse, oğlunun kötü yollara, kötü huylara, kötü arkadaşlara karışırsa nasıl sen buna karışmazsın bunlara böylece? Nasıl karışmasın böylece? Tabi bunun gibi işte başı açıksa neyse kız evladı mesela söyleme gerekiyor. Demek ki gücü yeten eliyle kötülüğü engellemek çalışmak gerekiyor. Eğer gücü yetmiyorsa kişi yetkili değilse onda karışamazsa onda o zaman ne gerekiyor? Febilisanihi diliyle söz ile bunu söylemesi gerekiyor. Film yeste altyazı, söylemeye de gücü yetmiyor. Çıkıp da yabancıya şey şöyle gezme, böyle yapma işte namaz kıl filan tabi bunda söyleyemiyor ama kötü yaptığını görüyor. O zaman fi bir kalbi kalben ona kızacak, kalben buz edecek o kişiye böyle. Ama kişiye mi? Hayır, yaptığı fiyle. Buna bir örnek vermiştiniz inşallah nasip olsa inşallah. Yani kalben kızmak nasıl olacak? Allah'ın bu nasıl olacak? An-Aişe'de Hazreti Ayşe Validemiz'den yuvayet ile yazışı ediliyor. Kalet Hulik Ayşe vademiz. Peygamber bir seferden geliyor bir peygamber. Peygamberimiz bir seferden evine geldi. Vekaz setertü sevtenli bir kramin fihi temasilü. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri seferdeyken yolculukta iken, Hazreti Ayşe Sıddık'a validemize bir basma büyük bir basma getirmişler. O basmanın üzerinde resim varmış canlı ya insan ya hayvan resmi varmış. Çünkü eğer canlı o mevsimler günah değil. Mesela ağaç, böyle cami için Kabe, şun evler, binalar, yeşillikler gül çiçekler buna tabii günah değildir dinimizde. Demek ki hasta Ayşe validemize büyükçe bir basma getirmişler. Onun üzerinde canlı resimler varmış timsal deniyor bunlara, resme varmış. Onun da Ayşe Validemiz hemen kapının önüne odası, iç koymuş bunu bir şekilde. Yani gelenkilerin içeri görmesi derekten koymuşlar ya ona. Felemmar Reha Aleyhisselam Peygamberimiz onu görünce Peygamber seferden geldi, evine geldi Peygamber seferi Peygamberimiz o Resimli basma pekâmımız, peygamberimiz hü hü pekâmımızı hemen bütün renk değişik pekâm verirsem beriçi. Ve kâle pekâm şer dediye, ya Ayşe, ya Ayşe, eşedül naz azaben bini de kıyameti, kıyamet gün Allah katında, bakınız eşedül azap. Yani en dehşit azap kimlere? Yullahu le bihalikullah. Allah'ın yarattığını benzerini yapmaya çalışanlar, resim yapanlar bunlara böylece orada indir bile peygamberi böylece işe bile girmedi böylece. Yani peygamber Efendimiz maddeleri yokken tabii Açta bahar de o bile kadar bu konuyu bilmiyormuş, bilmiyormuş böylece. Kendisine hediye edilen basmayı Tabi evin görülmesinde yani iyi bir niyetle iç kısmına böyle koymuş. O da yani sofrasına onu koymuş. Örtüyü koymuş oraya. Ama demek ki bu örtüde bu basmada canlı resim resimler varmış. Bakınız Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri gelip de onu görünce Peygamberimizin yüzünün rengi değişir Peygamberimizin. Yani Allah için kızmış Peygamberimiz. Kızmış ve şöyle Ya Ayşe onlardan çabuk indir. Allah katında kıyamet en şiddet azap riskini yapanlara buyuruyor. Şimdi buradan şu anlamak anlamamız gerekiyor. Peygamberimiz hasta aşağılarımızın şahsına kızmıyor. Peygamber onlara dair olmuyor. Aşağı alemize o fiile o işte kızıyor, o kızıyor. Demek ki bizler de bir bir insanı bir insanı bakıyoruz ki İslam'a karşı Kuran-ı e karşı o, o da insandır o da gerçi Adam Aleyhisselam'ın torunudur yani babamın bir kökündüğün aslına böylece ama ne yazık ki zavallı kişi çevrenin etkisiyle böyle kafede dalmış o havaya girmiş zavallı kişi e, çağdaşlık masalına kişi kapılmış bir Maşallah Peygamber kuran tanımıyor. Ateistlik taslama kalkıyor kişi. Şimdi ne yapma gerekiyor? Tabii buna anlatma gerekiyor. Bunu İslam'a davam etmemiz gerekiyor. E bunlara yapamıyorsak, yapamıyorsak ve hatta görüşüm mümkün değilse demek ki bu kişiye bu inancı yani sapıklık inancından dolayı ona kalben kızmak gerekiyor. Onu sevmemek gerekiyor mü? kardeşlerim. Böylece. Yani bir kişinin demek ki bakınız ne kadar ma karşı küçük bir şey bile olsa ki peygamızı bir resim görüp peygamsı vereceği ki peygamberimiz çok şeydi hanım Ayşe validemize o anda bir yüzü değişti peygamberimizin değişti böylece. Demek ki Allah de kızmamıza gerekiyor. Bunlara gerekiyor. E şimdi tabii günümüzde günümüzde biraz daha, e, Müslümanlara karşı bir baskı, bir zulüm olursa e, din kardeşlerimiz haksızca öldürülürse tabi bunları yapmanlara karşı eğer içimizde bir kızma duyamıyorsak Allah korusun imanımızın böyle zayıf tam da öte olduğumu anlama geliyor şimdi buraya Peygamber Aleyhisselam azet ederim. Bir insan eli yapamıyorsa dil ile yapacak. Dili yapamıyor, bir şey söyleyemiyor fi bir kalbi kalben yapacak. Yani kalbi içemese artık kızacak böylece. onun işler için içine sindiremeyecek kişi böyle. Nasıl benim dinime böyle yapıyorlar? Benim Rabbim nasıl istendi böyle Benim din karışım nasıl bunlar öldürebiliyorlar? Nasıl benim cami yıkabiliyor bunlar diye kalbimi kılmak gerekiyor. Hatta peygamber şirak buyuruyor. Bu nedenle Allah Yalnız kalben kızmak imanın en zayıfın arametidir Eğer bir insan kalbini kızmıyorsa Allah ﷻ korusun imanın zayıfı davanda yani yok anlamına taburda gelebiliyor. Arkadaşlarım bunun için. Mesela günümüzde bakıyoruz değil mi? İsrail'de, İş işte Irak'ta, tabii Çeşitistan'da, Afganistan'da, yani her tarafında Müslümanlar böyle zulüm yapılıyor, baskıları yapılıyor. Öldürüyoruz din kardeşlerimiz, öldürüyorlar, tutuklanıyorlar. işkence yapılıyor bunlara. Aşağılanıyor bunlar. Heş yapılıyor bunlar, yapılıyor bunlar. E tabii bunları yapanlara, bu zulüm yapanlara karşı hiç olmazsa, hiç olmazsa Onlara karşı kızmamız gerekiyor. Ve Müslümanlara dua etmemiz gerekiyor. Din şu ana bizi emanet edin kardeşlerim. Benim. Yani din şana bizlere emanet. Böyle. Peygamberimiz Aleyhisselat Hazretleri ve daha haccindeyken Peygamberimiz Aleyhisselat Hazretleri Arafat'ta vakfı değilken peygamber orada eshabına özellikle toplu muhabbetin bütün sahabe peygamberde son biri konuşaltı peygamberimiz. Buna veda hutbesi deniyor buna. Bu isim buna sonradan verilmiş tabi. Tabi anda bilmiyor bunu veda hutbesi, bilmiyor da anda. Peygamberimiz adetleri Yüz bin e aşkın sahabesine peygamberimiz. Veda haçında Arafat'ta vakfede peygamber üzerindeki o peygamber peygamberimiz derim. peygamber hesabına ümmetine uzunca bir konuşma yaptı. Her şeyin bir özünü anlatıyor peygamberimiz da peygamber sana şöyle sordu oradaki sahabelere. Hel bellagd eshabım. Ben sizlere Allah'ın emine teblitim mi ulaşırdım mı yani heralı haramı iman konularını ayeti kelimeleri bunları mesela tevhiin bilinemezse bunlara bütün sahabeler hep bir ağızdan Evet rasyonda belli6 tetin dediler peygamber tekrar sordu Hel bellak'tı. aktı peygamberimiz bir cevap diyor Tabi, bütün sahabeler evet Ya Resulallah tebliğ ettin bize. Dediler. Üç sefer. Peygamber'in elini kaldırdı. Peygamber'in elini kaldırdı ki omuzdaki peygamber düştü. düştü elini kaldı peygamberimiz. Ve peygamber şuna gördü. Allah'ın şahit ol. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Yani Ya Rabbim çünkü mahşer yerinde önce peygamberler sorguya çekilecek. Onlar Rabbim soracak. Ya Muhammed, ya Musa, ya İbrahim, ya İsmail. Zibri eminim benim ayet evrimi sana getirir, değil mi? Getirdi ya Rabbi. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Ne diyecek peygamberler? Ya Rabbi. Dövüldük, sövüldük, taşlandık, aşağılandık, bu kadar baskı zulüm yapıldı. Bütün bunları çektik, bunlara göğüsledik ya Rabbi. Kimseden çekilmeden, can kaybıselen düşmeden ya Rabbi, aç kaldık, kaldık. emeni tebliğ ettik ya Rabbi. Diyecekler tabi. Bu da Mevla bundan sonra o peygamberin He, peygamberin ilk ümmetin hatiyümü peygamber Allah soracak. Mesela benim peygamberimin sahabelere soracak. Gelin bakalım buraya. Benim Resulüm Muhammedim size Kur'an-ı Kerim'i emrilen tebliğ etti mi? Onun için peygamberimiz Allah şahit oldu peygamber. Tabii sahabeler de doğru söyleyecekler ve edecekler. Sonra ve soracak Rabbim sahabelere. Peki siz benim Habi Muhammed'imden bu dini devir aldınız. Kur'an-ı Kerim ahkemini aldınız. Kur'an'ı aldınız. Bunda ne yaptınız? Ne yaptınız böyle şey? Ona yahbelek der biz de bunları bizden sonra gelen yani tabiini aktardık mı ya Rabb Dünyaya dağıldık ya Rabbi böyle. Çoğu şey jabından ettik, asusuz kaldık, her şeyi ya Rabb Her de dağıldık. Biz de bunu ya Rabbi, Bizans'a giren tabiine insanlara bu İslam'ı tebi anlatacak Arap. Bu şekilde tabi gele gele gele gele sıra bize gelecek sevgili kardeşler. Allah Teala bize bunu soracak. Allah bize soracak bunu. Size öncekede kadar din mı böyle? İslam size anlatıldı mı? Bunu duydunuz mu siz bunlara? E özellikle günümüzde yayın vasları çok bir Kitapları çok balış. Yani kimse duymadım diyemez balış. Ama kulakını tıkayan kişi hakka karşı, kendi kendi zoraki manevi kendisini sağlaştıran kişi, gözünü yuman kafayın kişi hakka karşı buna tabii mesle tabir. Bunun dışında elhamdülillah günümüzde kim duymadım diyemez balış. Her ham yayınlar yapılıyor, kitaplar yapılıyor, faize yapılıyor, hutbeler okunuyor elhamdülillah. İslam anlatılıyor böylece. Rabbim beni soracak. Ey kullarım, bizi İslam anlatıldı mı? Anlatıyor Siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Bir kişi yalnız kendisi yaşasa bile yeterli değil ki sevgili kardeşlerim. Mutlaka o da aktaracaklar. Eşine, çoluğuna, çocuğuna, karışına, komşuna, arkadaşına, herkes buna aktaracak bence. Yani mutlaka karşıkine de ateşten kurtarma çalışmak gerekiyor derimle. Gerekiyor bence. Günümüzde şöyle bir kural var. Mesela bir kişi namaz kılıyor. Namazlar beraber. Hemen kılıyor kişi? Bahçeki komşu evde bir yangın. Birden beri evi sarmış. Yımda diye barışıyorlar. Eğer bu kişiye ben namazımı bozmayayım, bana ne diye namaz devam ederse Allah katında günahkar olmakta. Ne yapacak bu kişiye? Namazda iken ki farz namazı bile olsa bu kişi namazını bozacak. Hatta cemaatle kılıyorsa bile. Mesela bir camide, meçitte cemaatle namaz kılınıyor. İmam Miram'a geçmiş namaz kılınıyor. Bunlar namazdayken işte mesela bir su kenarında bir köyde olsa işte bir yangın olsa suya düşen boğudan olsa böyle bir şey olsa böyle birden bir imdat yardım istendiği anda o cemaat namazını batacak, oraya koşacaklar onları kurtarmaya çalışacaklar böyle. Yine dinimizi hükmüne göre mesela bir kimse su kanalında oturuyor. Dere, göl, akarsu, deniz neyse oturuyor kanarında. E, biri düştü. çocuk mesela suya girdi. Düştü. Boğulmak üzere. Bunu gözle görüyor. Görüyor. Ama kendi suya giremiyor. Korkuyor. Yüzmesini bilmiyor. Kurtaramayacak. Ne yapacağız? Eğer kendi gelmiyorsa bu kişi Bağıracak, çağıracak, haber verecek. Bak gelir ey Allah aşkına gelin buraya, gelin bak bir suda boğuluyor. Kalması gerekiyor. Eğer suda boğulmak olan kişiyi gözüyle gören kişiye suya girmek korkuyor. bilmiyor mesela tam bunlar mağzuru bunda. Ama eğer haber olmasa başkalarına o bunun alakasını sorumlu bak arkadaşlarım böylece. Yani bunun gibi yani birine hırsız girse. Bir kişi kapkaçlar mesela bir para almak çalışıyorlarsa, iş yapıyorlarsa, bunu gören kişi eline gelirse, yardım vereceği gelmiyorsa haber verici komşularına. Yine bunun gibi mesela bir kimsinin yakını, akrabası, komşusu aşırı fakir ama. aşırım aşırı fakir. Hasta da bir de üstelik. Dışarı çıkamıyor. E bu komşuları biliyor ki aşırı fakir sobası delik, odunu yok, kömürü yok, yiyici yok kişinin böylece, bunu kim biliyorsa, onun üzerine vacip oluyor, ona ilgilenmek böylece. Elinden geliyorsa, varsa, odun götürür, kömürü götürür, bir çorba götürecek. Ama bu da fakir. Onun durumunu biliyor ama, bu da aşırı fakir. Yani iki bakamayacak, o zaman ne yapacak? Onun durumunu kim biliyorsa, o bunu diğerine söyleyecek. Bak arkadaşlar bak komşularımız bu şekilde bak filan kişi gerçekten çok fakir böyle. Hasta. Evinde yatıyor böyle. Odunuyor. yok Bir içecek bir çorbası yok gençlerden Haber vermesi gerekiyor. Haber vermese günaha giriyor sevgili kardeşleri. Bu nedir? Bu dünyadaki bedensel hayatı kurtaranma operasyonu bakın. Yani şu bedensel sağlığı koruma, bedensel hayatı koruma dünyada böylece. E tabi sonunda beden yine ölecek, yine ölecek. Geçici olan bu bedeni korumak için dilim böyle kurallar koymuş ben muhtemelen. Geriye böyle vacip oluyor, farz oluyor, sünnet oluyor. Yerine göre hayata kurtarmak böyle. Yani yangında, suya düşmede, açlıkta, fakirlikte böyle gerekiyor. Birine tabine var, ebedi hayat var mıdır? Var, var mıdır? Mevlam büriyor, va den aleyna inna kun nafailim ya büriyor. Bizlerimiz va dosu mevlam büriyor. Ben bunu yapacağım mevlam mütevelli. Kâmi de kapacak. Bugün bilim bunu hâle kabul etmemiz çok kaldı. Vakti geldi işte mütevelli. Artık dünya sarsıldı mütevelli. Yer kabuğu sarsıldı. Saçlı altı ısı ateş. Erişmek istiyor altı böyle. istiyor böylece. Dünya suyu da basarak dünyaya böylece. Isı da artacak. Doğal denge bozulacak. Güneşin enerjisi gidecek. Bu artık bile buna kaderim şekilde böyle işte. Kur'an ne diyorsa hepsi bunların gerçek olacaklar bu anlatılar. Ki Mevlan büyüyor. İşte billah ize şansü kübr'e bak Mevlan güneş dürülecek, karar toplanacak enerji, atomun değişimi muhtemelen. Hidr-i'ne helyuma dönüşüyor şu anda. Allah'ın koyduğu kural, denge kural doğrusunda bir nizamla, dengeyle değişiyor bunlar öyle. Allah Teala bu kuralı kaldırdığı anda güneş kararacak demektir. işte muhtemelen. Şimdi güneş atomları serbestler, geniş böyle. Toplanacak bunlar böyle işte. E i̇şte artık bunu göz görüyor muhtemelen bu ben benim buna kabul bir şekilde böyle kıyamet kopacak muhtemelen kopacak böyle yerin gönü düzen değişecek yüce Mevla dilediği an Mevla yeni düzen koyacak Mevlamada yeni düzen, yeni kanun yürürlüğe konacak bir sarısı üfürecek yerine sarsılacak yerine kabre çatlayacak bir de tabaktan yer atan Mevlam Küçük kudde sayen mevlam ne var bir zamanlama meselesi var böyle bir anda olacak ya bir anda olacak herkes direlib kabine gaklıyor mu teremler? İşte nedir? Asıl amaç insanların o hayatını kurtarmak o hayatını kurtarmak benim Belki dünyada bazılar ters bunu algılayabilirler işte kızı vayfenin bana baskı yapıyorsun diyebilir oğlu efendim bana baskı yapıyorsun diyebilir muhtemelen. Hatta eşi koresine bana baskı yapıyorsun diyebilir dünyada. E ama nasıl ki mesela bir çocuk doktora götürülüyor iğne vuruyor çocuğa. O şart gerekiyor. Yine korkuyor. İstemem diyor. İstemem diyor. Ama anne baba biliyor ki iğne vurulmasa çocuğun hayatı tehlikeli. Tehlikeli. Çocuk ne kadar istemese de, ne kadar çocuk ağlasa, bağırsa da, ne anne baba? Evet, gereken yere götürülüyor ya eve getiriliyor, çünkü yine vuruluyor muhterem böylece. Onda acı da olsa, ama sonu bunun şifa tadı olacak bu şekilde. Önce sevgili kardeşlerim, Allah aşkına imdet bile bunlar. Önce evlatlarımızı sahip çıkalım, sonra sahip çıkalım böylece. Onların ebedi hayatı var, ebedi hayatı var. Şu geçici hayat, geçici beden değil, gerçek beden olacak. Orada ölümsüz hücreden beden yaratılacak. Orada değişim olmayacak artık, art aleminde. Aynı hücre şey kalacak orada, böylece. Sonsuzluk alemi. bu alem, Bunun için işte Allah için sevmek de var, yine Allah için kızmak da var işte bakalım. Yani gerçek bu işler böylece. Dünyana bu yapılıyor. buluyor, bu yaptıya böyle Bizde biri bir zarar verirse ona kızarız. Yani bir aramıza bir çiçs arabanımızı ona kızarız mı Ama dinimizi çiziyor, dinimize baskı yapıyorsa tabuanda kızamıza gerekiyor. Bu da nedir? İşte bu da imanın gereği benziyor. Yani dinim, dini benim Din benim dinim deme. Kur'an benim kitabım deme. Rabbim benim Allah demek anlamına geliyor. Yani bunun onun için yakınlarımız kim olsun bence İslam dışına kaydı kralında onlara tabi kalben buz gerekiyor, kızmak gerekiyor onları artık eliyle, diliyle her neyse İslam sizine getirmek onlara gerekiyor çünkü yarın mahşer gününde onlar bize bana saracaklar ey baba anne, abi işte amca, kardeş Allah senin razı olsun. Ya diye Ben kötü yollaydım. Bak, orada görecek, kötüleri görecek orada bak. O eski arkadaşlarına bakacak. Zabanla tutmuşlar onları, cennet süvey götürüyorlar, cennet mi de. Boyunda demire bağlanmış, ayaklarına ateşten zincirler, dağ gibi zabaniler. Bakacak arkadaşlarına. Evet, açık gezen eski arkadaşları. O alma seye gelemin arkadaşları, Arkuruk o da oradaydı Onlar Onları ceneme götürüyorlar. O kişi ferah ediyor paraya. Ağlıyor yalvarıyor, ceneme götürülüyor. Onları görünce gelecek kim buna seyb olmuşsa bunu yasarmışacak, Ağlayacak. Allah senin razı olsun diyecek ben onlar gibiydim. Ben de ceneme diyecektim. Buna tabii orada yalvaracak dua edecek, Allah'ın sen bana daha bol seyahat verecek kardeşlerim, kardeşlerim. Bunun için nasıl ki bir çocuğun yalnız o andaki durumu değil de, çünkü ilerisi için gereken yapılıyorsa işte şu anda bize tabi oğlumuz, kızımız, hanımımız, kardeşimiz, komşumuz belki gücüne bilirler onlara böyle. Gücünebilirler. Ama tabi zaman gelecek. Onlar bize teşvik edecekler, dua edecekler kardeşlerim. Tabi bunun gibi dünyanın Ebruç'tan kalkıp gelip de e, İslam alemin kalbine hanşen saplayanlar. Orta Doğu'ya saplayanlar. Tabi Siyonistler işte şunlar bunda Amerikalılar kardeşlerim. Tabi buna hiç olmazsa kalbim bunlara kızmamız gerekiyor onlara. Kızmamız gerekiyor onlara, onlara da. Tabi Elimizden başka bir şey gelmiyorsa eğer Allah'a dua etmemiz gerekiyor. Rabbim inşallah Müslümanlara uyanması nasip etsin. etsin. Tabi her gece bir sabahı da var. O da olacak sevgili kardeşlerim inşallah. Allah'a emanet olun. Lillâ fatiha